Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin, Kabe'nin temellerini yükseltiyor, Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur, şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin diyorlardı.